Evet Açık Radyo burası 94.9 ve Açık Gazete programı devam ediyor. Biraz önce de sözünü ettiğimiz gibi dünyanın önemli önde gelen düşünürlerinden Filip Descola ile beraber bir yarım saatlik programımız olacak. Kendisi antropolog. Yeni bir kitabı da çıktı Bilgi Üniversitesi yayınlarından. Bu akşamda Fransız Kültür Merkezi'nde saat 7'de de bu üzerindeki kendi üzerinde durduğu konulardan bir konular üzerinde bir konferans verecek. Welcome. Thank you. Welcome. We're very happy to have you here, Professor Descola. Well, let's start talking about the nature of the relationship between human societies and the nature they inhabit. Uh, as far as I know uh, Dr. John Kabat-Zinn uh, talks about some kind of a symbiotic dance of reciprocity and interdependence on every level would you bahsediyor, bahsediyor? I not the, uh, concur Dr. John kabat belli bir simbiyotik dance on every concur siz bu konuda, bu konuda katılıyor musunuz kendisine? the, uh, the word nature Is, uh, evet, bu really doğa kelimesinin aslında çok uygun olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar binlerce yıldır kendi yaşadıkları that, uh, ortamı o kadar dönüştürdüler ki adapt To natural environment doğal if çevreye this environment uyum sağlayan toplumlardan uh, bahsetmek sanki uh, in insanlardan ağrıymış uh, gibi bundan history, bahsetmek doğru değil. History, Çok uzun bir uh, tarih var. Tabi insan tarihi ama aynı zamanda doğal tarih. Ve bunlar places, iç içe geçmiş durumda. Ve dünyanın uh, like değişik Amazonia. yerlerinde, bölgelerinde, Amazon'da Amazon gibi... In, uh, Bunu görebiliriz. Ben etnografım ve Amazon bölgesinde çalıştım ve sanki son kalan bakir ormanlar oradaymış gibi gözüküyordu. Ancak incelemelerde araştırmalar benim de yaptığım başka meslektaşlarımın da yaptığı araştırmaların ortaya koyduğu gibi çevreyle ilgili olan kişilerin ortaya koyduğu gibi Amazon ormanı ...çok uzun bir... ...by bitki dünyasının insan tarafından değiştirilmesi ve dönüştürülmesinin binlerce yıllık bir tarihi aslında. Ve buradaki bahçecilik ve tarım uygulamaları bu ormanın bitki örtüsünü tamamen değiştirmiş durumda. Yani türlerin dağılımı da buna göre değişmiş durumda. Dolayısıyla Amazon ormanı aslında hiç de bir doğa parçası Değil. Yani insanların uyum sağladığı bir doğa parçası ve bu binlerce yıl içerisinde insan topluluklarının inşa, inşa ettiği, dönüştürdüğü bir ortam. Aynı şekilde bu tür ortamları doğa, doğa olarak gördüğümüz is, well başka yerlerde var. Is, um, başka Australia, bir vakadan instance, söz edeyim mesela çok iyi üzerinde çalışılmış bir vakadır Avustralya. Avustralya'da. The mid 18th century, toplayıcı ve avlayıcı British toplulukların büyük ölçüde hakim olduğu bir yerdi in ve İngiliz sömürgeciler gelenceye kadar da böyle kaldı. İşte bu oradaki ortamda ateşle um, bu toplayıcı avcı toplulukları tarafından kind of dönüştürüldü. That is, uh, um, That they İçinde yaşadıkları bu bitki uh, so örtüsünü by, ateşle dönüştürdüler. Dolayısıyla bu çevre uh, uh, dediğimiz, uh, doğa dediğimiz on, uh, şeyin uh, arkeolojik çalışmalarla work. da aslında nasıl uh, dönüştürülmüş bir şey olduğunu görebiliriz. Avustralyalı aborijinlerin 20 bin yıl önce yaşadıkları ortam, When the came. So in İngilizlerin geldiği the world, döneme they, kıyasla çok daha farklı bir ortamdı. Dolayısıyla bizim doğa dediğimiz şey aslında insanlar of, ile <coughs> içinde bulundukları ortamın değişik özellikleriyle bir alışveriş içinde gelişmiş bir şeydir. Uh, so uh, if that is so, then uh, eğer bu böyle Uh, how do we put the relationship of uh, nature and o culture? Zaman, and how ve should we move beyond this? So binary. Does, ve bu ikiliğin does this ötesini nasıl geçeceğiz? Bu bir paradigma değişikliğini paradigm mi gerektiriyor? Shift, evet, dediğiniz uh, gibi böyle bir paradigma değişikliğini uh, gerektiriyor. Sizin sözünü into ettiğiniz into kitapta, Turkey. ki Türkçe um, e, I, uh, az uh, önce uh, çevrilmiş, ben bu, bu doğa ve kültür, kültür uh, kavramlarının daha geç uh, zamanlarda icat edilmiş kavramlar olduğunu gösterdi. Europe, uh, in the, in the Ve son yüzyıllarda Avrupa'da ortaya çıktı. Kind of <coughs> between, uh, humans and Ve -humans, insan olanlarla insan olmayanlar arasında naturalism. belli bir naturalism ilişkinin sonucu oluşturuldu. Ben buna um, naturalizm diyorum. Naturalizm are from by the İnsanlarla fact that they insan olmayanlar kind of arasındaki ayrımın language, insanların bir içselliği uh, olduğu yönünde symbols, bir they, uh, uh, fikre dayanıyor. Yani onların zihinleri var, onlar right. etraflarındaki on hand, şeyleri anlamlandırabiliyorlar etsek uh, uh, Oysa 17. yüzyıldan uh, uh, itibaren gördüğümüz gibi insanlar ve insan olmayanlar fiziksel olarak bir süreklilik içerisindedir. The the Bu bir... In the world, Respond to the same ...ve bu beden var Be olan her şey loads. fiziksel, kimyasal ve doğal specific, yasalara way cevap verirler. Ancak bu... Süreklilikleri ve süreksizlikleri insanlarla insan olmayanlar arasında belirlemenin çok tuhaf bir yolu. Çünkü dünyanın başka yerlerinde insanlarla insan olmayanlar arasında bu tür sürekliliklerin ve süreksizliklerin farklı belirlenmeleri var. Amazon'da da bu var, Sibirya'da da var. Güneydoğu Asya'nın belli yerlerinde var. İnsanlar <gülüyor> bunun tersini <gülüyor> vurgularlar. Yani şöyle derler, bir kasıt, bir niyet dünyada var olan her şeyden okunabilir. Soul, yani dolayısıyla an animal, bir plant, hayvana, bir bitkiye, to to bir ruh, bir can hand, atfedebilirsiniz. Ama öte yandan... These beings interact with the world. Bu, bu varlıkların dünyayla iletişime geçme şekilleri her birinin farklıdır ve bu da farklı bir dünyayı tasarlamaya gerektirir. Tabii ki bir balığın dünyası kuşun dünyasından farklıdır, kuşun dünyası insanın dünyasından farklıdır, insanın, dünyasından farklıdır. i̇nsanın dünyasında bir bitin dünyasından farklıdır. Dolayısıyla... Her birinin kind of bu farklılığı so bizi exactly farklı bir dünyaya açar. Bu aslında bizim batıda doğa ve kültür kind of dediğimiz şeylere nasıl baktığımızın tam tersi bir yaklaşım. Bir yaklaşım. Bunu, örneklerini çoğaltabiliriz tabii ki. Dolayısıyla bunların sürekliliğini ve süreksizliğini, ve belirlemenin, süreksizliğini belirlemenin çok farklı şekilleri olduğunu culture, belirlersek eğer o zaman doğa ve kültür gibi kavramları da reddetmemiz gerekir. Çünkü bunlar son derece spesifik uh, bir dünya görüşüne uh, dayandırılır. Ve insan olanla insan olmayan arasındaki ilişkileri düzenlemenin kendine And özgü bir yaklaşımını yansıtır. İşte bu um, paradigma değişikliği. Implies, um, looking at the ways according to which humans in different parts of the world. Dünyanın değişik yerlerindeki insanların. Uh, detected nasıl these differences, bu farklılıkları gördükleri, teşhis ettikleri, belirledikleri of, ve of world, world making, dünyayı yeniden so yapılandırmanın bir yolunu looking, bulduklarını görüyoruz. Do Dolayısıyla benim de antropolojide yapmaya çalıştığım şey, ...farklı dünya with nature. görüşlerini but ya da insanların doğayla ilişkilerini making, nasıl e, tasarladıklarını sergilemek değil... ...daha zor uh, uh, uh, ve daha agenda, iddialı bir gündem esasında... E, uh, ...ama bir anlamda daha da ilginç çünkü bu şekilde bizim... Kavramsal olarak dünyayı anlamak için kullandığımız um, entelektüel, entelektüel tools, araçları uh, yapı so bozuma uğratmamızı gerektirir Western, ve doğrudan doğruya um, uh, batılı kültürün nesnelleştirdiği yeah. bu dünya ilişkisine farklı bakmamızı getirecektir. Uh, so, uh, uh, How do you the of, uh, Peki, uh, this anthropocene kavramını nasıl uh, <coughs> değerlendiriyorsunuz? 2000, 2000 yılında Nobel, Nobel ödülü Crutzen kazanan Paul Eugene Crutzen ve Sturmer. Eugene Störmr tarafından a, bu önerilmiş bir deyimdir. Zannederim şimdi içine girdiğimiz jeolojik çağ verdikleri bir isim bu. Ve esas olarak da yeryüzü ve atmosfer üzerindeki devasa insan etkisinden kaynaklanan bir tanım. Mm -hmm. Peki bu well, sizin The, the uh, yer an antropolojik yaklaşımları, ya, yaklaşımlarınıza um, uyuyor mu? İşte bu antroposen değişik bir kavram uh, insanlar, are by themselves kendi başlarına jeolojik bir güç olabilecek varlıklar olarak kavranıyorlar bu bakışa göre. Bu bir anlamda devrimci bir bakış. Çünkü şimdiye kadar doğa bilimleri gayet sistematik bir şekilde en azından kendi yaklaşımlarının böyle olduğunu söylüyorlardı. ...incelediğimiz fiziksel olguları e, bu olgular üzerindeki insan etkisinden ayrı tutuyorlardı. Şimdi bu değişmiş durumda. Çünkü bu doğal olgular üzerindeki account insan account etkisi artık hesaba katılıyor ve temel bir unsur the, the way olarak way fiziksel said, olguların oluşumunda etkili bir like unsur olarak ele alınıyor. So many evet, years. ben de yıllardır. Relate or humans ...üzerinde relate çalıştığım with -humans or societies relate konu itibariyle... ...insan topluluklarının it to nasıl çevreleriyle iletişime girdiklerine bakıyorum. You know, Bana öyle geliyor ki bu antroposen çağı çoktan başladı. Who, uh, uh, Bildiğiniz gibi bu kavramı kullananlar arasında bir tartışma var. Started. Ne zaman başladığıyla some ilgili. Bazıları e, sanayi devrimiyle başladı diyor... Bazıları uh, after the Second World War, ikinci dünya savaşından sonra başladı diyor bazıları da aslında insanların içinde yaşadıkları so çevre üzerindeki way, is, uh, ilk etkileriyle uh, birlikte başladığını söylüyor. Dolayısıyla. Holosen ile antroposen arasında bir denklik var. Ben daha ziyade bunu savunuyorum. Bence antroposen çok uzun zaman önce başladı ve bu anlamda eğer bunun jeolojik yönünü ele alacak olursanız, yani insanlar içinde bulundukları fiziksel ortamını değiştirdikler, bu yönden ele alırsanız, Şurası size, gayet açık ki dünyanın the pek çok yerinde toprak uh, layer ki of the, the that jeolojinin uh, the inceleme konusu olan maddenin en yüzeysel and, and katmanıdır. Uh, that I was mentioning, uh, mesela Amazon'a dönecek A olursak Amazon'daki toprağın that büyük kısmı antropojeniktir. Yani uh, insan faaliyetinin sonucu ge vardır. <messler> e, bunu um, jeopolitik so yöntemlerle again, de e, tespit etmek mümkündür. Dolayısıyla bu so çok uzun zaman önce başladı. İşte bu anlamda ve the, antroposende the, the the, the uh, in uh, insanların kendi um, ortamlarını on that, on idea, inşa ettikleri bir zamana işaret ediyor. Tekrar is vurgulamak istediğim bir nokta var. Doğa dediğimiz şey. İnsandan bağımsız var olan bir şey değildir. insanın faaliyetiyle var olmuş features, bir şeydir. Dolayısıyla pek çok fiziksel, pek çok fiziksel ve kimyasal, kimyasal özellik activity, insan faaliyetiyle ortaya çıkarılmıştır. Ve artık doğal özellikler olarak görülemez. Is, uh, i̇şte bu bağlamda da antroposen, çok uzun zamandır bizimle birlikte olan bir çağ ancak şu anda farklı olan ve çok önemli olan şey bu antroposende artık bir noktanın aşılmış olması ve çok kritik bir noktaya gelmiş olmamız bu insan faaliyeti sonucu. Bu da tabii küresel ısınma. Küresel ısınma... Bu uh, uh, insanın uh, dönüştürdüğü ortamın en kaygı verici yanlarından biri. Çünkü bunun sonuçlarını öngörmek çok zor ve spesifik bir takım dinamiklere bağımlı. Well Ki bu dinamikler uh, halen tam the, anlaşılmış the değil. Bu sürecin sonuçları dünyanın belli yerlerinde çok kaygı verici. Çünkü uh, bu bölgeler zaten çok vahim bazı baskılar uh, altında. Region, Mesela intertropikal bölgeyi düşünüyorum bunu söylerken. Um, um, um, uh, Burada küresel ısınmanın the, uh, etkisi... Northern, uh, Kuzey ve Güney, Güney yarım Yarımküre'ye kıyasla çok daha ağır hissedilecek ve bu da tabii ki orada yaşayan ve zaten Under uh, Az gelişmişlik with, with, uh, ortamında bulunan water, suya land, erişim to sorunları, toprağa erişim sorunları olan toplulukları uh, uh, üzerinde ayrıca bir baskı oluşturacak. Dolayısıyla ago, bir hareket, ago, hareket başladı uh, birkaç uh, uh, yıl uh, önce hatta birkaç yüz yıl önce diyebiliriz. Uh, Oldukça for, for these and for their yüksek düzeyde kritik bir dönemece girdiler yeah. bu topluluklar. Said, ago, evet dediğiniz gibi çok uzun zaman önce başladı ama şurası kesin ki çok IPCC hızlandı IPCC bu süreç. Uh, Son IPCC raporundan um, da ortaya çıktığı um, gibi. Was just published by ve Tom çok Hartman. yakın zamanda Tom Hartman'ın yayınladığı about the last ufak bir kitapta humanity, da belirttiği uh, gibi insanlığın son saatlerinden bahsediyor so, uh, ve yok ola, olmaya yüz tutmuş bir it dünyadan has, söz ediyor it as a slow but bu now, uh, ağır işleyen bir felaket gibi tanımlanıyor getting, uh, ancak uh, bu And çok daha the vahim e, so, noktalara vardı ve bir dönüm noktasına gelmek üzere bu dünyaya at the ve yeryüzüne farklı bakma şekillerine dönecek olursak sizin de dediğiniz gibi Profesör Noam Chomsky'nin yakınlarda yazdıklarını burada aktarmak isterim. Doğanın savunmasının en ön safında genellikle yerli ve kabile gruplarının ilkel olarak tanımlanan grupların olduğunu görürüz. Bunlar Kanada'daki ve ee, Avustralya'daki omslaw. aborijinler olarak At the front da görülüyor. The i̇şte bunlar karşılık doğaya en çok saldıranların en saflarında da kendilerini en zengin sayan ülkelerin olduğunu görüyoruz. Bu dünyadaki ortak varlığı korumanın mücadelesi pek çok mücadele şekline bürünüyor. Bu mücadele şu anda Taksim meydanında da sürüyor. Orada cesur kadınlar ve erkekler İstanbul'un ortak varlıklarının son kalıntılarına birini ticarileşmenin, mutenalaşmanın ve otokratik yönetimin bu kadim treasure. hazineyi yok eden amansız gücüne karşı on, uh, 5, koruyorlar. 5 I mean. Temmuz 2013'te yazmış the, your, bunları Norm comments, Chomsky. Please. Siz ne dersiniz buna? Evet, <coughs> birkaç bu şey first söyleyebilirim. Birincisi... Uh, that, uh, uh, such as the Kabile that started, toplulukları uh, ki ben de bunlardan birine. Kendi uh, kaynaklarını karşı koyan, Keresteci şir kereste şirketlerine, uh, petrol şirketlerine, uh, uh, maden şirketlerine, uh, büyük sınayi uh, uh, uh, çiftliklere karşı sürekli koruyorlar. Tropik dünyanın her tarafında buna uh, tanık oluyoruz. Çünkü bazı insanların, Chomsky'nin de dediği gibi, üretici bir şekilde olmayan uh, bu yeryüzü kaynaklarını kullanması. The most capitalist concerns that tend to see what we call nature or the environment as basically a system of resources. bir şeydir. Mm -hmm. Çünkü for buna bir kaynaklar sistemi olarak bakar kapitalist. Amazon'da o son like yaşayan e, insanlar a, açısından Orman bir kaynak değildir. Burası yaşanacak bir yerdir ve içindeki varlıklarla iletişime girilecek bir yerdir. Dolayısıyla bu iletişim içerisinde kendinizi beslemek, barınmak için iletişime girdiğiniz varlıklar olarak görülür. Yani yararlanmacı bir mantık yoktur burada. Evet, aynı zamanda... These people already have Bu insanlar known, I'm zaten thinking here of the America's, uh, ben şu anda mesela Amerikaları düşünüyorum. The as the warming, uh, Bu küresel ısınma the, the kadar to, dünya çapında e, century, bir felaket tanımışlardır. There, uh, e, küresel ısınmada suffer, olduğu gibi uh, 16. Uh, uh, yüzyılda uh, uh, uh, Because of Çok infectious büyük bir diseases. kayba uğradı so bu topluluklar bulaşıcı hastalıklar nedeniyle. Dolayısıyla Amerikalı yerlilerin %90'ı ortadan uh, kalktı, yok oldu. Yani bir yüzyıl içerisinde yok oldu bu insanlar. Yani bütün bunun bir Avrupa için olduğunu söyle düşünün. Yüzde doksan Avrupa nüfusunun yok olabileceğini düşünün. Yani bu olgu artık bizim tasavvurumuzu aşan bir büyüklüğe ulaştı. Orta çağda. Ve 16. yüzyılda on so, asla böyle survived. bir insan eliyle yaratılmış felaketi yoktu. Uh, bu insanlar culture. dolayısıyla so, gene de hayatta kalmayı başarmışlardı. Dolayısıyla burada belli bir direnme kapasitesi olduğunu da görüyorum. Belli toplulukların bir direnme gücü var is, um, ve bu da insanı um, yüreklendiriyor. Herhalde bazı insanlar felaket karşısında daha iyi uyum sağlayacaklar başkalarına kıyasla. Bence bu şehir ve sanay sanayileşmiş toplulukları çok daha kötü uyum sağlayacağını düşünüyorum. Oysa zaten düzenli bir şekilde yok olma, e, toprakların ellerinden alınması, kaynaklarının çalınması gibi olgularla karşılaşan toplulukların daha fazla direnme gösterebileceğini düşünüyorum. İşte bu da önemli bir yer. Şimdi bu ortak varlıklar kavramına dönecek olursak bence bu çok önemli bir kavram. On resources. Kaynaklara and, kapitalist uh, fact, the saldırıdan söz ediyordum. Aslında ortak, ortak to humanity, varlıkların yani bazı şeylerin insanların ortak mülkiyeti olduğu in, anlayışı. Of the climate at a certain, aslında uh, iklimin de belli bir uh, is istikrarda tutulması, uh, people, kabul water, edilebilir bir düzeyde tutulmasını gerekli other, uh, kılar. Bunun yanı sıra suyun ve şu anda kaynak dediğimiz başka um, pek çok şeyin aslında herkese course, ait olduğunu be, uh, ortaya koyan uh, bir fikir uh, bu. Ve um, dolayısıyla um, bunların özel çıkarlar tarafından... More Aç gözülülükle ele alınması, giterek tahammül edilmesi daha zor world. bir şey haline getir, geliyor. Dünyada pek çok insan sign. artık buna tahammül so edemiyor the, uh, ve bence the, bu the, iyi the, bir the, işaret. The, the, the, the Here in Turkey i̇şte Türkiye'deki one among many bu hareket de world, dünyanın başka yerlerindeki pek çok hareketten, hareketten biri insanlar kendi hayatlarını ellerine alıyorlar ve ortak varlıkların to, uh, özel çıkarlar uh, tarafından uh, edilmesine uh, uh, mücadele edilmesine karşı mücadele ediyorlar. Uh, these comments for the bu best ortak majority, varlıkların korunması uh, hatta belli And durumlarda var edilmesi için çalışıyorlar. İşte bu hareketler ways, no. değişik şekillerde uh, devam ediyor bugün dünyada. Mesela bugün water, suyun özelleştirilmesine karşı mücadele ediyor bazı insanlar. A, um, Dünyanın pek çok uh, yerinde... Uh, uh, given to water su şirketlerine verilen kaynaklar uh, uh, var ve çok da consumers. yüksek fiyatlara satılıyor. Üstelik um, uh, insanlar da bunu they are, they are para ödeyip alıyorlar. Uh, But, uh, Tabii çok kaygı verici yönler about, uh, de var. Çünkü ortak uh, varlıklardan uh, söz ederken e, tarım topraklarından da söz ediyoruz. Şu anda Africa, büyük çapta satın Madagaskar. alınan tarım toprakları var. Afrika'da, Madagaskar'da özel şirketler ve ülkeler satın alıyorlar bunları ve uh, uh, uh, uh, kendi uh, uh, kullanımları için uh, besin uh, üretmek uh, için uh, satın uh, alıyorlar. İşte bu, bu müsaadele aslında by, uh, oradaki yerli uh, nüfusun goes, ortaklaşa kullandığı uh, topraklarda oluyor. Uh, Ve son in, derece in e, yüksek düzeylere uh, thousands, çıkabiliyor thousands bazı ülkelerde. Binlerce binlerce hektar ele geçiriliyor. So özel şirketlere think, satılıyor. Dolayısıyla um, şu anda bir genel um, uh, hareket var. Uh, hareket siyasi to hareketler to, uh, artık uh, çok yakın A general Ve sense, çok that iç içe bir şekilde commons, ekolojik protect, mücadeleyle uh, birlikte for yürüyor. Everyone. Çünkü And this bu ortak varlıkların herkes için korunması söz it's konusu. Bu da dünyanın pek çok yerinde meydana gelen çok over. ilginç bir e, gelişme, bir değişiklik. Tabii ki bitmedi bu. Daha başlangıç. ve objektif. Dolayısıyla farklı hedeflere aynı yoldan ulaşmanın bir yolu aynı zamanda. So go, Sadece uh, <gülüyor> bir dakikamız kaldı <gülüyor> maalesef. Yeah, I would like to Son olarak sizce dünya nereye <gülüyor> I mean, gidiyor? Çok kısa bir soru aslında bu. Dediğim gibi... Aware, I think, that ...artık bir, bir şeyin history bilincindeyiz, history, insan tarihi ve doğal tarih means, tamamen iç içe geçmiş şeylerdir. Tabii dünya But nereye gidiyor bilemem, kimse bilmiyor zaten ama bu insan ve doğal tarihinin iç içe geçmiş olması bizim siyasal hareketimizin ve bu yeryüzü konusunu nasıl ele alacağımız meselesi çok daha farklı bir yaklaşımı gerektirecek. Yani sadece insan sorunlarını çözmek üzere kafa yorduğumuz bir düzenden çıkıp artık insan topluluklarını dönüştürmek ve insan olan, insan And olmayan varlıkları birlikte ele almamız gerekecek çünkü bunlar çok yakinen birbirine bağlı geleceğimizde. Professor Philip Descola, we thank you very much. Thank you Professor Philip Descola, çok teşekkür ediyoruz size. Gerçekten us. bizim için çok aydınlatıcı oldu. Ee, Nur Deriş Otamana da çok teşekkür ederiz. Nur Deriş Otamana da. Thank you for inviting me. <gülüyor> de ben de açık... beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim diyor evet. Profesör Descola. E, açık gazeteyi bu umut verici aslında konuşmayla, notla, gene mücadeleyi vurgulayan notla da bitirmiş oluyoruz. Şeyi de hatırlatalım Profesör Descola'nın bu akşam e, Fransız Kültür Merkezi'nde Saat 17'de bir bu konular üzerinde bir konuşması olacak konferansı. Bundan bahsetmiştik zaten. We have talked about your the lecture tonight. The lecture tonight. <gülüyor> evet, sizin bu akşamki konuşmanızda tanıttık.